Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor. Diyor hocam ben e, hanım e, adet halinde olarken biz bu hanıma yaklaşabilir miyiz? E, bunu soruyor. Evet. E, soru şöyle diyelim. Soru güzel de her, her çeşi e, asıl da dinin fıkhını bilmesi lazım. Bili, her şeyi de bilirken doğrusunu bilmesi lazım. O da çok önemlidir. Doğru da nasıl bilinir alimlerimizin e, elhamdülillah fıkıh kitaplarımızda bunlar yazılıdır. Şimdi e, bu bu meselenin üç tane haleti var. Üç, üç çeşittir bu. Birincisi kadın haiz oldu. Haiz nedir? E, haiz fetresi. Yani bir kadın haiz oldu. E, Bücüm başladı. Ne zaman biter? Bittiğine kadar. Yani kan görüyor. Kan bitene kadar, temizlenene kadar bu nedir? Hayz fetresidir. Burada e, üç tane durum var. Üç kısımdır. Birincisi, direkt mübaşere yapmak, cima yapmak, ferçten. Bu nedir? Haramdır. Bil icma. Musulmanların icma ile haramdır. Çünkü Bakara Suresi 222. ayette diyor وَيَسْأَلُونَكَ anil الْحَيْضِ Sorarlar senden ey Muhammed, ey elçim, Hayız meselesinde ne yapalım? Kulhu ve eden. Bu aziyettir. Aziyettir fa'tazilu nisaa fi'l mahyizi. Kadınlardan uzak durun hayız asnasında. Ve la taqrabuhunna hatta yattaharna. Yattaharu. Yattah ve la taqrabuhunna hatta yattaharna. Bu ne demektir? Bu demektir Yakun düşme yoluna hatta temiz olsunlar diye. İkinci kısım bu haramdır icma ile. İkinci kısım e, sen cima yapmıyorsun ama e, hanımlan e, yatakta e, el tutuşursun, e, öpüşürsün vs. Bu, bu nedir? Bu da icma'an halaldır bir mahsuru yoktur. Bunu da icma alimlerimiz nakletmiş bir mahsuru. Yani hanımın senin e, hayz asnasındadır. aziyet mantıkasına, haziyet mekanına o da nedir? E, kubül ve dubur, fert, mugallas e, mekana yaklaşmadan bir mahsuru yoktur. E, hatta alimler bunun sınırını koymuşlar. E, cöbekten yukarı, e, tapuktan e, aşağı. Burada bir mahsuru yoktur. Şey yapabilirsin. Bir de üçüncü kısmı, üçüncü kısmı yani üçüncü kısmı kadından mubaşara yapabilirsin, her yerine n mubaşara yapabilirsin ama sadece muhallaz avrete yakın düşmez. Yani her yerinden, kadınla koca, her koca yaptığı bütün ilişkiyi yapabilirsin, sadece muallas avra yani aziyet yeri nedir? Ee, ora yaklaşamaz. Bunda da alimler ihtilaf etmişler. Ha, Abu Hanife, Malik, Şafii bunu caiz görmemiş. Çünkü bu diyor, fitneye yol açar, şeytana yol açar, uzak durman lazım. İmam Mehmet cevaz vermiş. İmam Abu Hanife'den sonra, Malik'ten sonra, Şafii'den sonra bazı Hanefi Malikler ne vermiş? Cavaz vermişler buna. Hanefi, Maliki, Şafii alimler cevaz vermiş. Şafiilerden de İmam Nevavi, mezhepte müştehittir. O da diyor olur. Bir mahsur yoktur ama bir şartla fitneyi ne yapmaktan? E, dur, e, düşmemaktan. Onun için aynen Bakara 222. Fe'tezülün nisa'e fil mehiz. Diyorlar, bunu delil getiriyorlar ama diyorlar, itizel edin o mekanı. Ama fitneye düşmesen, edebilsen kendin şey oldu, yapabilirsin. Çünkü Yahudiler Medine'ye geldiklerinde Müslümanlar, Yahudiler kadın haizli olsaydı kadından tam uzak durardı. Sanki kadın necis olmuş. Yaptığı yemeği bile yemezdiler. Bir bardak su getirseydi onun eline içmezler Onun için bu ayet indinde onlar da şey yaptılar. İşte bak dediler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada dedi bir hadiste dedi e, yapabilirsiniz. İlla cima yapamazsınız. Onun için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bazı hanımlarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hanımlarından rivayet geldiğine bize Abu Dawud'da rivayet var mesela diyor. E, biz izar yapardık. Resulullah bize yaklaşırdır. İzar nedir? Avrat mekanını kapatırdık. Ondan sonra Resulullah bize yaklaşırdı. Evet. Cima olmadan diğer şeyler nedir? Erçeç kadınla, kadın erçekten burada şeylerini giderebilirler ama bir şartla cima olmadan. Hazret Ayşe'de de Bukhari Müslüm'de, Ayşe validemiz radıyallahu anha ve an ebiha diyor ki kânet ihde, ih, ihdene e كانت إحدانا إذا كانت حائضاً بيدنemiz diyor Resulullah hanımlara eğer hayız olduğumuz fetne fa fe arada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yubashira amaraha an tata'azaba fi fawl haydha thumma yubashira amne derdibize izanımızı bağlardık ondan sonra yahunumuza düşerdir biz Bunda bir mahsuru yoktu Onun için bu yani ama bir tane baktı tutamıyor ondan sonra haram işliyor Hayız hayır cima yapıyor, bundan da durmak onun için vaciptir. Tabi hayzden nifas da aynadır. Nifaste de bu hüküm geçerlidir. Allah hepimizi Allah'ın sınırlarında duranlardan eylesin. Sınırı aşanlardan eylemesin. Allahu u Teala daha iyisin bilir ve elhamdülillahi rabbil alem.